ve yagfir lakum dhunubakum ve man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna assaqa al hadis kitabullah wa khayra al sallallahu alayhi wa sallam uzun bir aradan sonra <coughs> tekrardan sizlerle beraber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 İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "El ibadatu fil harc" "ke hicreti ilayya." Harc döneminde Ne demek herç? İmam-ı Nevi rahimehullah diyor ki fitne dönemi. Ve ihtilaatul umur işlerin karışık, karışık olduğu. Her diyoruz ya hatta böyle. Arapça da böyle deniyor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 diyor ki faru ali el beytul bana diyor beytul ma'mur gösterildi. <gülüyor> beytul ma'mur benim huzuruma çıkartıldı bana gösterildi. Fe <gülüyor> saeltu Cebrail feqala haza el beytul ma'mur. Cebrail'e soruyor Resulullah sallallahu bu nedir? Allah Resulullah sallallahu aleyhi da bunda o gün için ondan önce henüz bilmediği bir olay yaşanıyor. O bilmediği bir olaya şahitlik ediyor. Cebrihaila Aleyhisselam'a soruyor, nedir? Çünkü orada binlerce melek var. 70 bin rivayet geldiği üzere. <gülüyor> Namaz kılıyorlar orada. 70 bin melek. Diyor ki Cebrihaila Aleyhisselam, "Hada Baytul Ma'mur, yomun. 70.000 melekin. Burada her gün 70 bin melek ne yapmakta?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 مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ أَصَابِعِ اِلّٰى وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَدَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ Diyor <gülüyor> ki Aleyhisselatü Göklerde her bir, dört parmak miktarı yerde bir melek vardır. O, o her melek o alnını secdeye koymuş, Allahu Teala secde etmektedir. Secde halinde. Hatta rivayetlerde, bazı rivayetlerde kıyamete kadar o melekler ne yapmıyorlar? Kafalarını secdeden kaldırmıyorlar. O haldeler. Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Allah Teala'yı anıyorlar. Diyor ki Aliye Sattwasallam vallahi le ta'lemuna ma a'lem. Şayet diyor, benim bildiklerimi bilseydiniz la dahiktum qalilan ve la bakaytum Az güler, çok ağlardınız. İşte arkadaşlar bu rivayetler bizlere şunu bir daha daha gösteriyor ki Ramazanda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 şöyle diyeceğini tahmin ediyorum Şevval ayının sonuna geldiğimizde. Ya hocam yine tutamadık veya sorduğumuz zaman Şevval tutabildik mi? Kaçırdık. Yakalayamadık. Niye? Pişman olmadan ne yapmak lazım? Bu ayı kaçırmamak lazım. İlk söylememiz gereken nasihat öğret buydu. Paylaşmamız gereği paylaşmayı istediğimiz bir ilanımız var.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 Salih amelleri yönlendirecek, oraya doğru koşturacak hadisler. Kötü amellerden, münkerden, mahiyetten de alıkoyacak, korkutacak terhip hadisleri var. İmam-ı Rahim bizlere burada önce Allah-u Teala'nın kitabından bir takım bazı ayetler zikrediyor. allah Teala şöyle buyuruyor diyor. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere kanatlarını Ger. Tefsir-i diyor ki, yani sen yükseldikçe, dünyada makamın, mevkin, yükseldikçe, kuşlar gibi, yukarılara doğru çıktıkça, tevazuun ne yapsın? Aynı şekilde, o şekilde, makamın gibi, toplum içindeki, kariyerinin yüksekliği gibi, tevazuun da, merhametin de, şefkatin de insanlara artsın. Ondan dolayı da kanatlarını ne yap? insanlara doğru, Gel. Müminlere doğru, mümin kullara gel. Mütevazi ol. Yine İmam-ı Nevi Rahimahullah bizlere Kehf Suresinin 28. ayetini zikrediyor ki, geçen hafta bu ayeti zikretmiştik. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَاَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ Allah'ın yüzünü isteyerek, Allah'ın yüzünü arzulayarak, iklas ile sabah akşam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 fakirin evine gidip halini hatırını sordun mu? Yok. Allah-u Teala peygamberine diyor. Bu insanlarla beraber ol. Yine Allah-u Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor İmam Nevi Rahimahullah. Fe emmel yetime felâ tekhar. <gülüyor> yetime gelince yetimi ne yapma? Küçümseme. Ona kötü davranma. Onu tartaklama, itekleme. Yetim bulu uçağına ermemiş henüz bulu uçağına ermemiş ve babasını kaybetmiş. Kimselere ne deniyor? Yetim deniyor. Yani İslam ıslahında yetim budur arkadaşlar. Bulu uçağına ermeyip henüz ermeyip babasını kaybeden çocuklar.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 Kimileri var ki Allah ona nimet vermiş hala peşmurde peşmarda bir şekilde üstü başı dağınık eski püskü kokuşmuş elbiseyle geziyor. Bir de diyor ki Allah Resulü aleyhisselam Allah Teala kuluna vermiş olduğu nimeti üzerinde ne yapmak ister? Görmek ister. Tabi ayetin başında Allah Teala Peygamber aleyhisselatü vesselama şunu diyor elem yecid ke'ti men fe'avva allah Teala seni yetim bulup da barındırmadı mı? Sana bakacak birilerini bahşetmedi mi? Aleyhisselatü Vesselam yetim kaldıktan sonra, annesi öldükten sonra, babası öldükten sonra, annesi öldükten sonra dedesi Abdülmuttalip'in yanına gidiyor. 8 yaşında dedesi Abdülmuttalip vefat ediyor. O sefer amcası Ebu Talip bakıyor. Bakın allah Teala küçük yaşından itibaren ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iwa ediyor. Ona bakacak insanlar gönderiyor, bahsediyor. Ve Allah Teala diyor ki bu surede seni yetim bulup da seni barındırmadı mı? Oوجه demek dollan seni kayıp ilimden bir haber bulup da feda sana hidayet yol göstermedi mi? Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ Ey Peygamber, allah Teala senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. Ve فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Ve allah Teala'nın senin üzerindeki fazlı keremi nedir? Çok büyüktür. Yani allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam üzerindeki fazlı keremi de çok büyük. Ve Allah-u Resulü vesselam bunu bildiği için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 Sadece peygambere mahsus değil, bizlere de işaret ediyor bu Allah-u Teala. وَأَمَّا سَاءِ لَا فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Evet. İlk hadis Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh da İslam'a ilk girenlerden, ilk Müslüman olanlardan bir tanesi diyor ki Kunna ma'annabi sallallahu aleyhi ve sellem سته نفر. Nabi Aleyhisselam'la birlikte 6 kişiydik. Yani yanında ona iman etmiş, ona destek veren insanlar henüz az. Fakal el müşrikun lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müşrikler diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a oturut haula la yestare'un aleyna. Şunları etrafından kov. Bunlar yakında bizim üzerimize yeltenirler. Üzerimize atlarlar. Üzerimize çıkarlar. Bize karşı çok cüretkar olurlar. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Diyor ki Sa'd Diyor ki Nebi bir ve kuntu ana ve mes'ud İbn mes'ud da gariban. Koyun çobanı. Fakir. Varaculum min huzeyl. Hüzeyl kabilesinden bir adam var ve Bilal ibn Rabah ve رجلان iki kişi daha var peygamber Vesselam yanında. vesselamın yanında. Lestu usammihima diyor ki şu an için isimlendirmeyeceğim isimlerini söylemeyeceğim iki kişi daha var. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma sha Allah Müşriklerin bu sözleri nebi aleyhissalatu vesselam'ı tesir altında bıraktı. Etkiledi. Yani insan mahzun oluyor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 وَلَا تَتُرْضِ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِش۪ي يُر۪يدُونَ بَجَهَ En'am suresi 52. ayette Allah sana diyor ki Allah'ın yüzünü arzulayarak, isteyerek sabah akşam Rablerini anan, Rablerine dua eden, Rablerine ibadet eden kimseleri ne yapma? Yanından uzaklaştırma, onları kovma. Bakın arkadaşlar, geçen derslerde de söylemiştik. Yani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 Şefaatçi olsa, aracı olsa, aracılığı kabul edilir. İş olmayacak olsa bile, onun aracılığından dolayı iş olur. Başka bir adam geliyor Aleyhisselam diyor. Bu adamı nasıl biliyorsunuz? Ne diyorlar? Sorduk kişi ne diyor? Allah konuşsa sözü nedenmez? Kız istese kız verilmez. Şefaatçi olsa, aracı olsa, birlerine vasıta olsa, aracı olsa ne bulmaz? aracılığına bakılmaz bile. Hadisin devamında diyor ki Aleyhisselatü bu adam, yani ikincisi, az öncekinden o kadar değerli ki Allah katında onun gibi yeryüzü miskince adam kadar daha değerli. Yani onun için miskin olmak, zavallı olmak bu manada, zayıf olmak, bir şeylere iman ettiğinden dolayı kapılardan geri çevrilmek,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 alan katındaki değer bu değil. İkinci hadis An Ebu Hubeyr'a A'idh ibn Amr el Muzeni, ve ho min ehli ridvan Rıdvan bey'atinde bulunmuşlardan bir tanesi bu Hubeyr, Ebu Hubeyr radiyallahu anh diyor ki, enne Ebu Sufyan etaa ala Salman ve Suheybin ve Bilalin fi nafar. Ebu Sufyan Salman biliyorsunuz Salman el-Faris'i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 kılıçları düşmanlarından intikamı almadılar. Yani bu kılıçlar da hakkını ifa etmedi. Daha düşmanlardan alacaklarımız var diyorlar. Faqala Ebu Bekir Radiyallahu An Ebu Bekir Radiyallahu diyor ki bu söz duyunca Etequlun haza li şeyh kıreş ve seyidihim Ebu Bekir Radiyallahu burada böyle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 ya Ebu Bekir, leallake agdabtahum. Ebu Bekir, sen diyor, galiba onları ne yaptın? Öfkelendirdin. Galiba onları kızdırdın sen. Le'in kunti agdabtahum, le'gad agdabta rabbek. Şayet diyor, onlar öfkelendiyse eğer, bil ki Rabbin de ne yapmıştır sana?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 diyorlar ki la ya akhi. Bakın onlardaki de edep, ahlak. Biru Ebubekir radıyallahu anh İslam'a ilk girenlerden. Bu ümmetin en hayırlısı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki en faziletlisi. Diyorlar ki Allah senin günahlarını bağışlasın ey Ebubekir. Ona bu şekilde yapıyorlar? Karşılık veriyorlar. Üçüncü hadis Sehel İbn Sa'd radıyallahu anh. Diyor ki قال Kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ve kafilul yetimi fil cenneti hakeza. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ben ve yetim bir çocuğa kefil olan bakımını üstlenen sadece kılık kıyafeti değil edebi, ahlakı, eğitimi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 Diğer bir rivayette diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kafilul yetimi lehu evli gayrihi <gülüyor> Akrabası ya da akrabası olmayan bir yetimin geçimini üstlenen kimse fil filcenne diyor. Şu parmaklarını işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Orta parmağıyla işaret parmağını. Aynı bunlar gibidir diyor. <gülüyor> Bu hadisleri de alalım. Aldık. Burada kalalım. İnşallah